Bu dua uyurken ve sabah kalkınca okunur. Hamd, bizi öldükten sonra diriltecek olan Allah'a aittir. Dönüş O'nadır. Biz Allah'a aidiz. Bütün varlıklar Allah'ındır. Büyüklük, büyüklenmek, yaratmak, emretmek, gece ve gündüzde bulunan her şey Allah'ındır. Şanı yücedir, birdir, ortağı yoktur. Allah'ım! Biz İslam fıtratı ve ihlas üzereyiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini, babamız İbrahim aleyhisselamın milleti, yolu üzereyiz. Allah'ım, bu günümüzün önünü hayra vesile kıl, ortasını cennete kavuşmaya vesile kıl ve sonunu da cehennemden kurtuluşa vesile kıl. Rahmetinle bunları ver, Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah'ım! Bugünün ve yarının iyiliğini senden istiyorum. Yine bugünün ve yarının şerrinden de sana sığınıyorum. Tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüklerinden sana sığınırım. Rabbim! Cehennem azabından ve kabir azabından sana sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben günah işleyip kendime yazık ettim. Allah'ım, senden sabah ve akşamın hayrını, kaza ve kaderin hayrını, ikametin ve yolculuğun hayrını, dünya ve ahiretin hayrını ve kalemin yazdıklarının hayrını istiyorum. Akşamın, sabahın, kaza ve kaderin, ikametin ve seferin şerrinden, dünya ve ahiretin şerrinden ve kalemin yazdıklarının şerrinden sana sığınırım. Allah'a inanıyor ve güveniyoruz. İşlerimizin neticesini Allah'a bırakıyoruz. Güç ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, deccalin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bize ölümü ve ölüm ötesi hayatı mübarek kıl. Allah'ım,